Bir çiftçi anardı, gel derman. Kaçardı gelenler fırtınadan her an. Gönlünde bir sızı, dilinde figan. Bir gün huzuru çıktı bir insan. Yorgun çehresinde gizli bir ifan. dedi ki çiftciye şüpheyle bakan. Rüzgarlar eserken uyurum o an. Çaresiz işi aldı bitsin tahan. O Arif sükuta çalıştı her an O Arif sükuta çalıştı her an Tarlayı ambarı eyledi revan Sessiz bir gayretle oldu bir baban Bir gece gök delindi koptu bir tufan Rüzgar isyan etti vermedi aman hay. la la la la la la Uyandı, çiftçi o zaman sandık ki yıkılır bu köhne mekan Koştuk ki uyarsın o garip kulu Baktı yatağında uyuyor hocam Dedi sözüm haktı, değildi yalan Dedi ki çiftçiye şüpheyle bakan. Rüzgarlar eserken uyurum o an Çaresiz işi aldı bitsin intıhan O Arif sükutla çalıştı her an O Arif sükutla çalıştı her an Tarlayı ambarı eyledi revan Sessiz bir gayretle oldu bir baban Büyük gece gök delindi koptu bir tufan Rüzgar isyan etti vermedi aman Hey oh, la la la, la, la. Eşekler uyandı çiftçip o zaman Sandık ki yıkılır bu köhne mekan Sandık ki yıkılır bu köhne mekan Koştuk ki uyarsın o garip kulu Koştuk ki uyarsın o garip kulu Baktı yatağında uyuyor hocam Kalk diye bağırdı kalbi heyelan Dedi sözüm haktır değildir yalan Dışarı fırladı Hiddetle yanan gördü manzara kesti o kanı. Her şey yerindeydi, yoktu bir ziyan. Anladı kimmiş asıl kahraman. İşte bu kısadan anla ey insan. Tedbille yazılır en güzel destan. Huzur fırtınayla boğuştuğu an değil. işin bitince duyduğun vicdan.